Dikkat edin Caminin bahçesinde ebecilik oynayan çocuklara sataşan hacı amcalar Cami bahçesinde ebecilik oynayın diye çocukları Allah rızası için Düşmanı İzmir'den denize döker gibi caminin dışına döken hacı amcalar Bir gün yine Müslim'den, Bukhari'den, Peygamber'den duyuyoruz Çocuklar 10-15 tane çocuk Resulullah cihada gittiği için hasabı ı mescid boş, çelik çomak oyunu oynuyorlar. Peygamber de mescidin yanı başındaki odasında Ayşe ile oturuyor. Gürültü nedir diye merak ediyor. Mescidin bahçesinde değil, mescidin de Resulullah görmüş mescitte, Cebrail'in indiği mescitte Ebu Bekir'in Ömer'in ayaklarının değdiği mescitte Çelik çomak oynuyor çocuklar Bakmış gürültü nedir Çocuklar oyun oynuyor mescitte Bilal neredesin Dememiş Dönmüş hanımı Ayşe'ye demiş ki Çocuklar oyun oynuyor seyretmek ister misin Demiş İsterim demiş Uzanmış kısacık boyuyla Ayşe görememiş çocukları kaldırayım seni Demiş kaldırmış cama doğru bak çocuklara stadyum biletsiz camdan görünüyor izlettiriyor anlayış merhamet merhamet nere gitti bu merhamet şimdi mevlüt törenlerine nasıl olsa mevlüt okuttun mu ikide ilahi kaseti dinledin mi sultanül evliya oldun sen. sen zaten kalp eridi sende birisi şiir okusun sen dinle Adamın yanık sesine dayanamayıp gözün yaşarsın, tamam işte Allah dostu daha ne istiyor ya. Abdülkadir Ceylani'de uğraşıp dursun Evliya olacak diye.